Ramazanda iken bakın Ramazanda iken oruç bozulduysa şayet istemeyerek bozulduysa tabii ki Ramazan ayına hürmeten <gülüyor> akşama kadar iftar vaktine kadar oruçlu gibi davranmak gerekiyor ama Ramazan orucunun kazasını tutarken Ramazan dışında tabi değil mi kaza <gülüyor> ederken oruç bozulduysa gün ortasında veya günün herhangi bir saatinde oruç bozulduysa akşama kadar iftar vaktine kadar Oruçlu gibi davranmak mecburiyeti yoktur.